Bazı Selefi gruplar laik devlette Müslüman'ın görev alması küfür diyorlar. Yusuf Aleyhisselam Müslüman bir devlette görev yapmıyordu diyerek Yusuf Aleyhisselam'dan getirdiğiniz delili reddediyorlar. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Tabi bu soruyu soran samimi kardeşlerimiz var. Aldanıyorlar, yukarıdan birileri bir şeyler söylüyorlar. Onlar da kanıyorlar, vazife almıyorlar, okuyorlar ama vazife almıyorlar. Peki netice ne oluyor? Mısır'da olduğu gibi oluyor. Eğer İhvan Müslim'inde mensup olan gençler, onların önemli bir bölümü devlette vazife almış olsalardı, Sisi ve adamları bu darbeyi Mısır'da yapamayacaklardı. Yani küfür dediler, vazife almayın dediler. Onlar dışarıda kaldılar. Müslümanlar İslami hassasiyete sahip olanlar, Mısır'da iktidara geldiler ama devrildi gittiler. Niçin? Çünkü İslami hassasiyete sahip, Muhammed Mürsi anlayışında devlet kadrolarında yeteri derecede adam yoktu. O halde şimdi dönelim başa. Birileri Müslüman gençlere diyorlar ki Laik bir devlet yapısı var, Mısır'da var, şurada burada var böyle devlet yapılarına siz Müslüman gençler olarak vazife almayın. Bu kimin işine yarar? Oralarda İslami bir hayatın, kuran Hakimi, Sünnet-i hakim olma idealinde olan, mücadelesini veren Müslümanların aleyhine olacaktır. Çünkü onlar yarın orada iktidara hakim oldukları zaman aslında hakim olamayacaklar, mahkum olacaklar. Çünkü aşağıda, bürokraside o anlayışa sahip olan yeteri kadar insan olmamış olacak peki şimdi bu kardeşlerimi o noktada anlatıyorlar diyorlar ki Yusuf ama efendim neydi ee, o devlet gayrimüslim bir devlet değildi İslam hükümlerle idare ediliyordu, yönetiliyordu yani bu noktada işte onu e, delil olarak ileri sürenler onun hayatıyla istilal edenler yanılgı içerisinde hata içerisinde diyorlar peki bakıyoruz şimdi Allah Azze ve Celle قَالَ ala عَلٰى خَزَائِنِ ard buyuruyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü bize naklediyor. Yani o Mısır Melikine, Kral'a diyor ki bana burada hazinede vazife ver. Hazinenin idaresini bana ver diyor. Efendim kralın dinine göre değil de Yusuf Aleyhisselam kendi dinine göre devleti idare ediyordu. En azından hazineyi böyle yönetiyordu demeleri doğru olur mu? Olmaz. Niçin olmaz? Çünkü yine Yusuf suresinde Rabbim buyuruyor ki, "Fabdâ bi'awiyetiim kabre ve'âi ahi, thumma istakrâjha min ve'âi ahi. Kâzâlik kidîna li Yusuf, ma kâne liyâxûd axahe fi dinil Melik. Yani Yusuf Aleyhisselam kardeşleri dönerken onların yükleri içerisine maşabayı da koyuyor. Sonra diyor ki onlara, "Maşabayı aldınız götürdünüz." Adamlarını gönderiyor. Onlar söylüyorlar açıyorlar bakıyor Yusuf aleyhisselam yüklere Mahşaba'yı kimin yükünde buluyor? Kardeşi, öz kardeşi Bünyamin'in yükünde buluyor. Peki sonra soruyor onlara. Sizin şeriatınıza göre bu nasıldır? Onlar da diyorlar ki kimin yükünde bulduysan onu yanında alı koyacaksın. Kezalike kitna Yusuf. Allah Teala buyuruyor ki biz bunu Yusuf'a öğrettik. Çünkü melikin dinine göre Melik, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ ف۪ي د۪نِ melik Melik'in kanunlarına göre onu alamayacaktı. O zaman Allah Azze ve Celle Hz. Yusuf'a onu öğrettik o an diyorsa, buyuruyorsa bu neyi gösteriyor? O ana kadar Hz. Yusuf Aleyhisselam İslam şeriatıyla değil, Melik'in kurallarıyla, kanunlarıyla orayı idare ediyordu, yönetiyordu. Ama her kural, her kanun Allah Teâlâ'ya isyan muhtevasında değildir. O an öğretiyor, kendi kralın dinine göre, kralın tabii o kralın dinine inanmıyor ama kralın dinine göre, kralın kanunlarına göre yönetiyordu. O kanunlara göre alamayacaktı. Kardeşini alamayacaktı. Allah Teala öğretti, sordu onlara. Onlar da Yakup'ın şeriatına göre, hırsızlık kim yaptıysa tabii burada mecazi manada bir hırsızlık var onu yanda alıkoyması gerekir dedi o da yanda alıkoydu yani efendim aynı şey Mü'min suresinde var yani kesinlikle Yusuf suresindeki bu ayet-i kerimeler Yusuf aleyhisselam vazife alması neyi gösterir? bir Müslüman genç yani bir Mısır gibi bir devlette vazife alacak ama diyecek ki ya Rabbi benim idealim bu sistemi değiştirmek. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bunun içinde yer aldım ama ben bu sistemi değiştirmeye talibim. Sistemin içine girmeden Müslümanlar o sistemi değiştiremezler değiştiremezler yani düşünün şimdi bir yerde bir sistem var işte banka sistemi var işte şu var bu var vesaire var iktisadi hayat var, içtimai yaşam var, hukuk var Müslümanlar o sistemin içine girmeden yani bir saat içinde o sistemi değiştiremezler dönüştüremezler o halde modern e, bu layık vesaire sistemleri bilen gençlerde olacak dünyada alemi İslam'ı kastediyorum ama onlar İslam nizamında bilecekler ve dönüştürecekler. Hz. Yusuf Aleyhisselam bu noktada bize bir ideal. Yoksa onlar o sistemlere elbette inanmayacaklar. Yani Hz. Musa Aleyhisselam zamanında, Mü'min Suresinde Firavun Musa Aleyhisselam'ı öldürecek. وَقَالَ Firavunu zerune aktul Musa Diyor ki bırakın beni öldüreyim Musa Aleyhisselam'ı. Orada birisi ayağa kalkıyor diyor ki ve Allah muminun Min bir ayetle ilgili olarak şöyle diyor ve bir adam adamın sıfatı ne? diyor müslüman bir adam peki ikinci sıfatı ne? ki ve Allah firavunun gelen üçüncü sıfatı ne? olarak şöyle diyor gizliyor müslüman bir adam ama firavunun sistemine inanıyor şimdi Mısır'daki rejim ya da başka bir ülkedeki bir İslam'a olmayan bir sistem. Firavun'un sisteminden daha dinsiz midir? Böyle bir sistemde bir Müslüman görev alıyor. Allah Teala onu bize anlatırken buyuruyor ki evet bu adam Müslüman Firavun'un bürokrasisinden imanını gizliyor. Ne diyor bu adam? Sen diyor Allah dedi diye birisini öldürecek misin? Fakat bu adam yine Kur'an'ın ölçeğinde mümin, müslüman o halde yani bir müslüman genç yaşamış olduğu yerde sistemi dünyayı değiştirecek oraya adalet gelecek, oraya hakkaniyet gelecek bunlar hakim olacak da buna inanıyorsa yaşamış olduğu toplumda vazife almalıdır yani bir cemaat adına, bir cemiyet adına değil ümmet adına, insanlık adına orada vazife almalıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam zamandaki bu olay Rabbimizi anlatıyor. Şimdi böyle deyince biri demiş ki yok efendim. Orada o adam aslında Müslüman değildi. Firavun'un dininden değildi diyor. Firavun'un dininden değildi. Firavun efendim Firavun dininden olmayan bir adamı yanına alabilir mi? Almaz alır mı yaşatır mı onu yaşatmaz. Sonra ayette diyor ki inni akafu en yubaddile dinakum. Bu Musa'yı öldüreceğim. Niye öldüreceğim diyor? Dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Yani dini demiyor dineküm diyor. Sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Demek ki orada vazife alan o kişiyi Firavun kendi dininden kabul ediyor. Ama Allah Teala bize onu anlatırken waqala rajulun mu'minin diyor. Müslüman bir adam. O halde Kardeşlerim, nerede olurlarsa olsunlar, Mısır'da olsunlar, başka bir yerde olsunlar, onlar vazife alacaklar. Vazife alacaklar. Fakat şuna inanacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi, ben bu Mısır'daki Firavuni yapıyı kabul etmiyorum elbette. Ama müminler, müslümanlar olarak bu yapıyı değiştirmeye talibiz Allah'ım diyecekler. Onun için görev alırlarsa, o kardeşlerim kesinlikle kafir olmazlar. Olmazlar kardeşlerim. Bu ayet kelimeler bize bunu anlatıyor, bunu ifade ediyor. Elbette Müslüman o rejimlere inanmayacak. Allah'a inanıyor, Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. Aman peki Kur'an-ı Kerim'e acaba bu şekilde yol açılabileceğine dair ruhsat veriyor Peki hocam, e, buraya şöyle bir soru daha sorsak, şöyle bir soru daha getirdik. E, görev alma hususunda Allah razı olsun açıkladınız. Peki, e, kafir bir ülkede tabiri caizse, böyle bir yerde yaşama hakkına ne dersiniz? Efendim şimdi darül harpte bir Müslüman elbette yaşayabilir. Yani darül harp, aslında darül küfür ikiye ayrılır. Bir darül var, bir de darül var. Darül harp nedir? Müslümanlarla fiili olarak harp halinde olan bir ülke İsrail gibi. Veya işte Müslümanlarla şu an savaşıyor Ermenistan gibi, Çin gibi böyle bir yerde Müslüman yaşıyorsa Darülhart'te orada ancak belli mazeretlerle durabilir. Bir de Darülahat var anlaşmalı bir yer. Orası da küfür diyarı, orası da İslamla idare edilmiyor. Ama Müslümanlarla orası arasında bir anlaşma var. Peki bir Müslüman dar küfürde hangi esaslar dairesinde durabilir? Bir, dar İslam'da, İslam yurdunda onun hayatının güvencesi yok. Öldürecekler onu orada. O zaman dar küfre gidebilir. İki, kendi ülkesinde aç kalmıştır, çalışmaya gitmiştir. Mesela yıllar önce buralardan Müslümanlar Avrupa'ya çalışmaya gittiler. Üç, oraya emir bin maruf için gitmiştir. Yani adam Almanya, Fransa'ya gitti, orada kaldı, orada çalışıyor ilim adamı. Fakat buraya gelirse oradaki insanlar yine orada kalacaklar. Peki alim olanlar, şuurlu gençler buraya gelirse oradaki insanlara kim sahip çıkacak? Kimi helal haram haramı anlatacak? O zaman orada bir müddet daha onların kalması gerekir. Emri-ül marufa niyet ederlerse o şekilde de kalabilirler. Yani kendi ülkelerinde diyelim nerede yaşıyor? İşte Irak'ta yaşıyor. Efendim tedavi olamıyor, kalktı, başka bir ülkeye gitti, İslamla alakası olmayan bir yere, tedavi olmak için gittiyse gidebilir. Ama alimler, arifler, onlar zor zamanlar bile olsa kendi ülkelerinde, yurtlarında kalmalı, orada mücadele etmeleri gerekir.